girdi. Umarız ki Rabbimizden temennimiz odur ki Allahu Teala bizim bu mübarek ayda içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinde yapmış olduğumuz ibadetleri kabul eylesin. Aslında Ramazan ayı Ramazan'dan sonra gelecek olan aylar için bir antrenman. Neyin antrenmanı? O ayda yapılan o ayda icra edilen, eda edilen ibadetlerin aynı tempoda yahut ona yakın bir tempoda ne yapılması devam ettirilebilmesi için bir antrenman. Bizler bazı arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle umre gitme fırsatı bulduk bu ay içinde. Tabi orada o temponun daha da arttığını görüyorsunuz. Etrafınıza, sağınıza, solunuza baktığınız zaman insanların bu ayda, bu ibadet, bu ayda ibadetlerde ne kadar icraat ettiklerini, ne kadar çalıştıklarını görüyorsunuz. Gece kıyam namazı, sabahleyin Kur'an okumaları, ezberlemeler, ilim talep etmeler, Kabe'de tavaf gibi böyle insanların sürekli ibadete yönelik çalıştığını, azmettiğini görüyorsunuz. İnsanların orada birbirlerine ibadet konusunda teşvik ettiğini görüyorsunuz. Ben de derse başlamadan önce, bugün konumuza başlamadan önce <gülüyor> önce kendi nefsime, sonra da sizlere hatırlatmak istedim ki ibadet konusunda Ramazan'da olduğu gibi ne yapmamız lazım? Çalışkan olmamız lazım. Hele hele böyle fitnelerin, şüphelerin Yaygın olduğu Her taraftan ayrı bir sesin çıktığı Ahir zaman döneminde ibadetin önemi daha da artıyor arkadaşlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İmam Muslimin sıyhinde rivayet etmiş olduğu bir hadiste şöyle buyuruyor Diyor ki aleyhisselatü vesselam El ibadetu fil herci ke hicratin ileyya Her döneminde Ne demek herç? İmam Nevi Allah diyor ki fitne dönemi ve ihtilatul umur işlerin karışık olduğu her cümeş diyoruz ya hatta böyle Arapça da böyle deniyor dönemde ibadet etmek bana yapılmış hicret gibidir diyor aleyhissalatü vesselam yani sanki biz o dönemi yaşıyor gibiyiz. İmam Nevi Rahimahullah bu hadisin şerhinde diyor ki Kargaşanın, karışıklığın, fitnenin olduğu dönemde ibadete niye bu kadar fazla fazilet ithaf edilmiş? Bunun sebebi şu diyor. Çünkü diyor, insanların çoğu o dönemde ibadetten gafildirler. Yani i̇badet konusunda gevşektirler. Başka şeylerle meşguldürler. Aynen baktığınız zaman bugün insanların, herkesin ayrı bir şeyle meşgul olduğunu görüyorsun. Dünya Peşinde koşan dünyalık peşinde Koşmuş onunla meşgul Her gün bitmeyen bir meşgale Her gün bitmeyen bir koşuşturmaca Oraya yetişmesi lazım Buraya yetiştirmesi gereken iş lazım Onu ona götürmesi lazım Bir de bakmışsın ki akşam olmuş kıldığı namazlar Kimisi Üç vakitini kılabilmiş Kimisi beş vakitini kılabilmiş sünnetleri kılamamış Kur'an okuyamamış Oruç Aylar geçmiş Tutamamış işte İmam-ı Nevi diyor ki onun için o dönemde, her döneminde, fitne döneminde ibadet onun için fazilet. Çünkü insanların çoğu geneli ibadet konusunda nedirler? Gafildirler, haberdar değildir. gevşektirler. Ve arkadaşlar yani ibadete muhtaç olan biziz. Allah Teala'ya kulluk etmesi gereken ve bunu her an her zaman diliminde hissetmesi gereken ve bundan da fayda alacak olan bizleriz. Yani Allah Teala'nın katında öyle melekler var ki bakın Allah Teala'nın yaratmış olduğu başka bir alemden mahlukattan bahsedelim. Mükellef olmamalarına rağmen Allah Teala'ya Öyle ibadet ediyorlar ki Allahu Teala'ya sırf onun için yaratılmışlar ve buna rağmen seni hakkıyla takdir edemedik, hakkıyla tesbih edemedik diyorlar. Yani Allahu Teala'nın yaratmış olduğu alemlerde ibadet mefhumu ve Allahu Teala'ya ibadet eden harıl harıl neler var? Mahlukat var. Bunlar insanların arasında az da olsa, meleklerin arasında arkadaşlar öyle çok ki. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, meşhur İsra kıssasında olduğu üzere, diyor ki, Feru'fi, ferufi ali el beytul ma'mur, bana diyor beytul ma'mur gösterildi. Beytul ma'mur, benim huzuruma çıkartıldı, bana gösterildi. فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُرُ Cebrail'e soruyor Aleyhisselatü Vesselam bu nedir? Allah Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam'ın da o gün için ondan önce henüz bilmediği bir olay yaşanıyor. O bilmediği bir olaya şahitlik ediyor. Cebrail Aleyhisselatü soruyor nedir? Çünkü orada binlerce melek var. 70 bin rivayette geldiği üzere namaz kılıyorlar orada. 70 bin melek. Diyor ki Zekeriya aleyhisselam, "Bu dolu evde her Burada her gün 70.000 melek ne yapmakta? Namaz kılmakta. <gülüyor> Oradan çıktıkları zaman daha artık oraya bir daha ne yapmıyorlar? Geri dönmüyorlar. Diyor. Bu hadisi Bukhari ve Müslim rivayet ediyor. Yine Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor başka bir hadise. Diyor ki At-tatis sema Diyor semavat. Gökler gıcırdadı inledi. Yani göklerden ses çıkıyor arkadaşlar. Gö göğün bir sesi var. Hadisin şarihleri diyor ki gökte biliyorsunuz bir sürü sakinler var. Melekler var. Bunların her biri Allah-u ayrı bir şekilde ne yapıyor? Anıyor. İbadet ediyor. Secde halinde. Namaz kılan var, zikreden var, tesbih eden var. Göğün içinde bulunan bu meleklerin vermiş olduğu ağırlık o ibadetin o yoğunluğundan dolayı diyorlar, gökyüzü ne yapıyor? İnliyor. Gökyüzü gıcırdıyor. Aynen böyle diyor Aleyhisselatü Vesselam ve hakla ha an ta'at diyor ki hakkıdır yerindedir göğün inlemesi üzerinde bir ağırlık var ma fiha mevduu arba'i asabi' illa vemelkun vadi'un jabhahu sajidan lillah diyor ki Aleyhisselam yoplarda her bir dört parmak miktarı yerde bir melek vardır o o her melek o Alnını secdeye koymuş. Allahu Teala'ya secde etmektedir. Secde halinde. Hatta rivayetlerde, bazı rivayetlerde kıyamete kadar o melekler ne yapmıyorlar? Kafalarını secdeden kaldırmıyorlar. O halledeler. Allahu Teala'yı tesbih ediyorlar. Allahu Teala'yı anıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve "Vallahi لو تعلمون ما alem. Şayet diyor, benim bildiklerimi bilseydiniz, "le dahiktum qalilan ve la bakaytum Az güler, çok ağlardınız. İşte arkadaşlar bu rivayetler bizlere şunu bir daha daha gösteriyor ki Ramazan'da alıştırdığımız, kendimizi, bedenimizi alıştırmış olduğumuz ibadetlere ne yapmamız lazım? Ramazan sonrasında devam etmemiz lazım. Gece ramazlarına devam etmemiz lazım. Oruçlara devam etmemiz lazım. Kur'an okumalarımıza devam etmemiz lazım. İlim talep etmemize de devam etmemiz lazım ama dünyanın meşgalelerine dalıp da ilim talebini unutursak <gülüyor> ibadetin fazlını, faziletini unutursak zikir çekmeyi unutursak sabah akşam zikirlerini unutursak kafamızı bir kaldırır bakarız ki hayat geçmeyi 40-50 yaşına gelmişiz kese boş kese boş belki ceplerimiz doldurmuş olabiliriz dünyalık bir yük edilmiş olabiliriz ama Allah'ın katındaki değerimiz Allah'ın katında ihtiyacımız olan o ibadetler onu nasıl elde edeceğiz? İşte o zaman birilerinin ibadetle meşgul olanların neden hayırlı işlerle meşgul olduğunu belki o zaman anlayacağız. İş işten geçtiğinde belki anlayacağız. Ama önemli olan onu şimdiden anlamak. İbadetle şimdiden meşgul olmak. İmam Nevi Rahim e olan dediği gibi bu dönemde bu, bu zamanda ibadetin faziletli olmasının sebebi Diyor ki, insanların çoğunun gafil olması, insanların çoğunun başka bir şeyle meşgul olması, ve insanlardan az bir kısmının kendini ibadete ne yapması? Sevk etmesi, ibadet için kendinde bir vakit ayırması, insanların tarafından sadece az bir kısmı tarafından yapılmasından dolayı diyor İmam-ı Nebih O halde buna önem verelim. Bu bir Tavsiye, nasihat niteliğinde olsun. Herkes böyle kendine çeki düzen versin. Farz namazlarını camide kıldıktan sonra nafizelere önem versin. Sabahlin duha namazlarına önem versin. Şevval ayındayız. Kim şevvalden altı gün oruç tutarsa, Ramazan'dan sonra altı gün Ramazan orucuna altı gün şevvetini tutarsa diyor Aleyhisselatü Vesselam, bütün şevvalden Yılı ne yapmış gibidir? Buruçlu geçirmiş gibidir. Bakın Şevval'in yarısı geçti. Yarısına geldik. Şevval de geçip gidiyor. Aranızdan birçoğunun şöyle diyeceğini tahmin ediyorum. Şevval ayının sonuna geldiğimizde. Ya hocam yine tutamadık. Veya sorduğumuz zaman Şevval'i tutabildik mi? Kaçırdık. Yakalayamadık. Diye pişman olmadan ne yapmak lazım? Bu ayı kaçırmamak lazım. İlk Söylememiz gereken nasihat öğütü buydu. Paylaşmamız gerekti, paylaşmayı istediğimiz bir ilanımız var. Perşembe günü Allah nasip ederse Suudi Arabistan'ın tanınmış alimlerinden Şeyh Profesör Doktor Muhammed bin Abdurrahman El-Hümeyiz gelecek. Türkçe'ye tercüme edilmiş kazandırılmış birçok kitap var. Burada görmüş olduğunuz İmam Ebu Hanife'nin itikat Esasları adı altında tercüme edilmiş kitap da ona ait bir kitap. Akide dalında, akide alanında çok kıymetli, değerli eserleri var. Perşembe günü bizleri Allah nasip ederse ziyaret edecek. Eşimize, dostumuz, arkadaşlarımıza haber verirsek onlar da faydalanır. Şimdiden akideyle ile alakalı, tevhid ile alakalı özellikle sorularımızı hazırlarsak ne yapmış oluruz? Faydalanmış, istifade etmiş oluruz. Perşembe günü dersimiz olacağından dolayı çarşamba günü ne yapmayacağız? Ders yapmayacağız. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar böyle 3-4 gün üst üste program devam edecek. Allah nasip ederse. Ona göre şimdiden kendimizi, vaktimizi ayarlayalım. Perşembe günü üst katı bayanlara da tahsis edeceğiz. Yani Böyle bir alim ee, Türkiye'ye, memleketimize gelecek. Ee, onun ilminden bayanların da faydalanmasını istiyoruz. Özellikle e, yani evli kardeşlerimiz, hanımlarını veyahut da ablası, bacısı olan kardeşlerimiz, ablalarını, bacılarını o gün ve o günden sonra getirebilir. Çünkü böyle bir eksiklik de var. Bizler burada bir şeyler öğreniyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini, kelamını işliyor, dinliyor, duyuyoruz. Aa, bayanlar e, kendi hallerinde sürekli kardeşlerimizden, arkadaşlarımızdan bu manada e, şikayetler duyuyoruz. İşte biz tamam bir şeyler öğreniyoruz ama yani evde hanımız, çoluğumuz, çocuğumuz e, pek yol kat edemiyor e, diye. Elinizden geldiği kadar ailenizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla da ilgilenin. allah Teala Kuran-ı Kerim'de buyurduğu gibi Ku u kendinizi ve ailelerinizi ne yapın? Ateşten koruyun diyor. Hepimiz rahi sorumluyuz ve mesulüz Allah'ın katında. Yani bizler bir şeyler öğrendik. Ondan sonra çoluğumuz, çocuğumuz öbür taraftan ne ibadet var, ne ilim var, ne amel var. Bunların, bunların hesabı da bize ait olacak. Yani Allah'ın katında hesaba çekileceğiz. Evet. En son kalmış olduğumuz bab 33. bab. İmam Nevi Rahimahullah bu babta babu mulatafati al-yatimi wal banati wa sa'iri dda'afati wal misakin wal ihsan ilehim ve şefakati aleyhim ve tevazu'u ma'hum ve khafḍi al-janahi lehum İmam-ı Nevevi bizlere bu bapta şöyle diyor Yetimlere kız çocuklarına zayıf miskin başına gelen sıkıntılardan dolayı boynu bükük insanlara hoş davranmak, onlara ihsanda bulunmak, onlara karşı şefkatli olmak, merhametli olmak, mütevazi olmak ve merhamet kanatlarını germek bahsi diyor. Burada da bize bir edep, bir ahlak öğretiyor. Bugün birçoğumuzun belki de bir haber yaşadığı, konuyla alakalı hadislerden, ayetlerden bir haber yaşadığı bir meseleye yine değiniyor. Daha önce söylemiştik Riyazu Salih'in kitabı, hadis derleme kitabı, tergib ve terhip hadisleri var. Bizleri salih amellere teşvik ettirecek, salih amellere yönlendirecek, oraya doğru koşturacak hadisler, kötü amellerden, münkerden, mahiyetten de alıkoyacak, korkutacak terhip hadisleri var. İmam-ı Neville Rahim ve bizlere burada önce allah Teala'nın kitabından bir takım bazı ayetler zikrediyor. Allah Teala şöyle buyuruyor diyor: vakfı janahka lil Müminlere kanatlarını ger. Tefsir alimler diyor ki, yani sen yükseldikçe dünyada makamın mevkiin yükseldikçe kuşlar gibi yuk yukarılara doğru çıktıkça tevazuun ne yapsın? aynı şekilde o şekilde makamın gibi toplum içindeki kariyerinin yüksekliği gibi tevazun da merhametin de şefkatin de insanlara artsın. Ondan dolayı da kanatlarını ne yap insanlara doğru <gülüyor> gel. Müminlere doğru mümin kullara gel. Mütevazi ol. Yine İmam-ı Nebi rahimahullah bizlere Kehf suresinin 28. ayetini zikrediyor ki geçen bapta bu ayeti zikretmiştik. نفسك مع الذين يدعون ربهم يريدون <gülüyor> وجهه. Allah'ın yüzünü isteyerek. Allah'ın yüzünü arzulayarak. İhlas ile. Sabah akşam Rablerine dua eden insanlarla birlikte beraber ol. Allah Teala böyle buraya peygamber. Ki bu ayetin nuzul sebebiyle alakalı hadis daha sonra zikredilecek. Ayetin devamında diyor ki allah Teala وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِيْنَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatının ziynetini, süsünü isteyerek, arzulayarak sakın ha yüzünü, yönünü o kimselerden ne yapma? Çevirme. Onlarla beraber ol. Miskinlerle beraber ol. Zayıflarla beraber ol. Bugün bizlerin çoğunun kaybettiği bir hasret. Yani şöyle herkes kendine şöyle baktığı zaman, sorduğu zaman kaçımız evine miskinleri, zavallıları, yetimleri Fakirleri davet ediyor, yemeğe çağırıyor, evinde ağırlıyor. Genelde baktığınız zaman ev, insanların evine gelen giden kimdir? Hep aynı tabakada olan ya da daha üst tabakada olan insanlar değil mi? Ama evine bir fakir gelip çorba içti mi, yemek yedi mi? Fakirin evine gidip halini hatırını sordun mu? Yok. allah Allah Teala Peygamberine diyor, bu insanlarla beraber ol. Bir de Allah Teala'nın şu buyruğunu zikrediyor İmam Nevi Rahimahullah. Fe emmel yetime felâ taqhar. <gülüyor> yetime gelince yetimi ne yapma? Küçümseme. Ona kötü davranma. Onu tartaklama, itekleme. Yetim bulu çağına ermemiş henüz bulu çağına ermemiş ve babasını kaybetmiş kimselere ne deniyor? Yetim deniyor. Yani İslam ıstılahında yetim budur arkadaşlar. Ulu çağına ermeyip, henüz ermeyip babasını kaybeden çocuklar. وَاَمَّ السَّاءِ لَا فَلَا تَنْهَرُ Senden gelip isteyen dilenciyi de ne yapma? Kovma. Ama Rabbinin nimetine, senin üzerine vermiş olduğu, bahsetmiş olduğu nimetlere gelince ondan da ne yap diyor allah Teala? Bahset. Yani nasıl bahset? Diyor ki ilim ehli bahsetmek iki türlü olur. O nimeti anmak iki türlü olur. Birincisi dil ile, şükrederek dersin ki elhamdülillah Rabbime hamdolsun nimetlerini bize gönderiyor. Bir de diyor ki ilim ehli insan azalarıyla, vücuduyla, bedeniyle nimetin şükrünü yapar. Allah-u Teala sana verdiyse diyor ki elimeli, sen onu üzerinde göstereceksin. Kimileri var ki Allah ona nimet vermiş hala peşmarda bir şekilde üstü başı dağınık eski püskü kokuşmuş elbiselerle geziyor. Bir hadiste diyor ki allah Hüseyin, Allah Teala kullana vermiş olduğu nimeti üzerinde ne yapmak ister? görmek ister. Tabi ayetin başında allah Teala Peygamber aleyhissalatü vesselam'a şunu diyor. <gülüyor> allah Teala seni yetim bulup da barındırmadı mı? Sana bakacak birilerini bahşetmedi mi? Aleyhissalatü vesselam yetim kaldıktan sonra, annesi öldükten sonra, babası öldükten sonra, annesi öldükten sonra Dedesi Abdülmuttalip'in yanına gidiyor. Sekiz yaşında dedesi Abdülmuttalip vefat ediyor. Bu sefer amcası Ebu Talip bakıyor. Bakın allah Teala küçük yaşından itibaren ne yapıyor? Peygamber Aleyhisselam'a iwa ediyor. Ona bakacak insanlar gönderiyor, bahşediyor. Ve allah Teala diyor ki bu surede seni yetim bulup da seni barındırmadı mı? Kovaca deke dâllen seni kayıp ilimden bir haber bulup da فَهَدَا Sana hidayet <gülüyor> yol göstermedi mi? allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ Ey Peygamber! allah Teala senin bilmediğin şeyleri sana öğretti. وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظ۪يمًا <gülüyor> Allah-u Teala'nın senin üzerindeki fazlı keremi nedir? Çok büyüktür. Yani allah Teala'nın Peygamber Aleyhisselatü vesselam üzerindeki fazlı keremi de çok büyük. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam bunu bildiği için ve bunu en iyi bilen kimse olduğu için kulluğunun farkında ve kulluğunu en güzel bir şekilde en iyi bir şekilde yapıyor. Ne diyor? Bırakın beni diyor. Allah Teala'ya şükreden bir kul olmayayım mı? Çünkü Allah Teala'nın fazlının, lütfunun, nimetlerinin üzerindeki etkisinin farkında. Ama gafil insanlar, farkında olmayan insanlara bakıyorsun. İnsan ne kadar gafletteyse ise, gafleti oranınca ibadetten o kadar uzaklaşır. Ne kadar yakini, imanı, Allah'ın lütfunu, fazlını üzerinde hissederse, bakarsın ki o kadar ibadete karşı, ibadete yönelik neyi var? Hazlı var. Zevk alıyor ibadet etmekten. Gece uykusunu, saatini 3'e kurup, dördü kurup, uykusunu bölüp, abdest alıp, o namaz kılmaktan zevk alıyor. Sabah ezan okunduğu zaman camiye gitmekten, alnını secdeye koymaktan zevk alıyor. Bu iman oranında, yakın oranında, takva oranında. Yine Allah Teala diyor ki peygamberi hakkında: "Ma kunte tadri'u'l-kitabu ve'l-iman." Sen ne kitabın ne de imanın ne olduğunu bil bilen birisi değildin. Ama ne yaptı Allah Teala? Sehede. Sana yolu gösterdi. Hidayeti gösterdi. Sana öğretti. Ve vacedeke ailen feagna. Seni ne yaptı? Fakir buldu. Muhtaç buldu. Feagna. Seni gani yaptı. Zengin yaptı. Hatta rivayetlerde Aleyhisselatü Vesselam düşünün. O kadar zengin oluyor ki. Bir rivayette diyor ki iki ova kadar, dağın arasındaki ova kadar bir sürüyü kendisinin yanına gelen bir adama ne yaptı? Bahşetti. Perdeye perde açalım. Yani daha önceden fakirken, bir şeylere muhtaç iken, allah Teala onu o kadar kısa bir süre içinde öyle nimetler ona bahşetti ki insanlara verdiği zaman Ondan söz edilir oldu. Muhammed verdiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem böyle veriyor diye. Dağların arasındaki vadiler büyüklüğünde sürülerini abiyor Düşünün. İnsanlara veriyor. İşte bunun peşinde Allah-u Teala diyor ki har Yetime ne yapma? Kötü davranma. Çünkü senin de Çocukluğun ne geçti? Yetim geçti. Bak ayetin başında zikrediyor allah Teala hemen. Seni yetim buldu. Ve seni sığındıracak, sana bakacak ne yaptı? İnsanlar sana verdi. İşte sen de yetime ne yapma? Kötü davranma. Tabi bu hitap sadece peygambere mahsus değil, bizlere de işaret ediyor Allah-u Teala. وَاَمَّ السَّاءِ لَا فَلَا و اما بنعمه ربك Evet. İlk hadis Saad ibn Abi Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anh da İslam'a ilk girenlerden, ilk Müslüman olanlardan bir tanesi. Diyor ki: "Kunna ma'an-Nabi sallallahu aleyhi ve sellem 6 nefer. Nabi ve vesselam'la birlikte altı kişiydik." Yani yanında ona iman etmiş, ona destek veren insanlar henüz az. Fakal-müşrikûn lin-nebî sallallahu aleyhi ve sellem. Müşrikler diyor ki peygamber aleyhisselam oturut daha ula la yestere'ûn aleynâ. Şunları etrafından kov. Bunlar yakında bizim üzerimize yeltenirler, üzerimize atlarlar, üzerimize çıkarlar. Bize karşı çok cüretkar olurlar. <gülüyor> Erhamukallah. <gülüyor> Diyor ki sahabinden bir vakas. Ve kuntu ana ve Mesud İbn Mesud da gariban koyun çobanı fakir. Ve raculun min Huzeyl Huzel kabilesinden bir adam var. O Bilal İbn Rabah ve raculan iki kişi daha var peygamber aleyhissalatu vesselam'ın yanında. Les tu esmihim" diyor ki şu an için isimlendirmeyeceğim, isimlerini söylemeyeceğim, iki kişi daha var. فَوَقَعَ ف۪ي نَفْسِ رَسُولِ sallallahu aleyhi ve sellem مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يقع. Müşriklerin bu sözleri Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı tesir altında bıraktı. Etkiledi. Yani insan mahzun oluyor. Karşıda ona iman etmemiş, ona düşmanlık eden insanlar. İşte etrafındaki insanlara bak kardeşim. Mekke'nin fakirleri, garibanları, koyun çobanları Onların tabirleriyle çapulcular. Aleyhissalatu vesselam. Böyle etkilenmişken Allah Teala az önce okumuş olduğumuz Kev suresindeki Enam suresindeki ayet indiriyor. "Ve la terud <gülüyor> dilzine yed'unun rabbahum bil gadati vel Enam suresinin ayette Allah Teala diyor ki Allah'ın yüzünü arzulayarak isteyerek sabah akşam Rablerine anan, Rablerine dua eden, Rablerine ibadet eden kimseleri ne yapma? Yanından uzaklaştırma, onları kovma. Bakın arkadaşlar, geçen derslerde de söylemiştik. Yani öyle saçı başı dağınık, öyle yoksul insanlar var ki, Allah katında öyle değerli insanlar ki, Allah'ın adını anarak yemin etseler, Allah onların yeminlerini ne yapar? Yerine getirir. Aleyhisselatü Vesselam soruyor mescidiyken. Bu hadisi hatırlarsanız. Şu adam hakkındaki görüşün ne? Diyor ki bu adam konuşsa sözü dinlenir. Kız istese kız verilir. Değil mi? Şefaatçi olsa, aracı olsa aracılığı kabul edilir. İş olmayacak olsa bile onun aracılığından dolayı iş olur. Başka bir adam geliyor Aleyhisselatü Vesselam diyor. Bu adamı nasıl biliyorsunuz? Ne diyor? O sorduğu kişi ne diyor? Allah konuşsa sözünün inlenmez. Kız istese kız verilmez. Şefaatçi olsa, aracı olsa, birlerine vasıta olsa, aracı olsa ne yapılmaz? Yani aracılığına bakılmaz bile. Hadisin devamında diyor ki bu adam, yani ikincisi, az öncekinden o kadar değerli ki Allah katında onun gibi Yeryüzü istince adam kadar daha değerli. Yani onun için miskin olmak, zavallı olmak bu manada, zayıf olmak, bir şeylere iman ettiğinden dolayı kapılardan geri çevrilmek. Allah katında hoş şeyler bunlar. Bugün insanlar ama bunun tersini söylüyor. Ya bırak şu sakalını kes. Değil mi? Şöyle şekil düzen ver bir yerlere git seni iş kabul etsinler. Ya bu işleri konuşmayı bırak. İnsanlar ne konuşuyorsa onlardan bahset. Şu etrafındaki insanların arkadaşlarını bir değiştir. Baksana şunlara diyen insanlar çok. Ama Allah'ın katındaki değer bu değil arkadaşlar. Allah'ın katındaki değer bu değil. İkinci hadis. An-ebi Hubayra A'id ibn Amr el-Muzani ve hu min ehli bey'at el-ridvan. Rıdvan beyatinde bulunmuşlardan bir tanesi bu Hubeir, Ebu Gubeyr radıyallahu anh diyor ki enne Ebu Sufyan ata ala Salman ve Suhayb ve Bilal in nefer Ebu Sufyan Salman biliyorsunuz Salman el Farisi Suhayb Rumi Bilal Habeşi hepsi Kureşli değil yabancı insanlar dışarıdan gelmiş insanlar gariban insanlar Fekal bu bunlar Sufyan'ı görünce Ebu Sufyan radıyallahu anh'a görünce bu üç sahabe diyorlar ki Ebu Sufyan'a ma akhazat suyufullah <gülüyor> min adu billahi ma'akhadha diyor ki henüz Allah Teala'nın kılıçı kılıçları düşmanlarından intikamı almadılar. Yani bu kılıçlar da hakkını ifa etmedi. Daha düşmanlardan alacaklarımız var diyorlar. Fekal Ebu Bekir radıyallahu anh Ebu Bekir radıyallahu diyor ki, bu söz duyunca, Etegulûne hâzâ li şeyhî Kureyşin ve seyyidihim Ebu Bekir radıyallahu burada böyle aceleci davranarak yanlış bir söz tarif ediyor. Diyor ki, bu üç sahabeye yani siz öyle bir söz söylediniz ki karşınızda Kureyş'in efendisi var yani. Kureyş'in seyyidine mi böyle söylüyorsunuz yani? Kureyş'in Önde gelenlerinden bir tanesi olan Ebu Sufyan'a mı söylüyorsunuz bu lafı diyorlar? Feeten Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem fe akberahu. Ebu Bekir radıyallahu anh bu olayı geliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam haber veriyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam ona. Ya Aba Bekir leallake agdabtahum. Ebu Bekir sen diyor galiba onları ne yaptın? Öfkelendirdin galiba onları kızdırdın sen. لَئِنْ كُنْتَ اَغْدَبْتَهُمْ لَغَدْ اَغْدَبْتَ رَبَّكُ Şayet diyor onlar öfkelendiyse eğer bil ki Rabbin de ne yapmıştır sana gazap etmiştir, öfkelenmiştir. Yani onları öfkelendirdiysen, gazap ettirdiysen bil ki Rabbin de sana ne yaptı gazap etti. Tabi Ebu Bakır radıyallahu anh bunu duyunca hemen onlara koşuyor gidiyor. Diyor ki, ya ihvetah! Ey kardeşlerim! Ey kardeşlerim! Bana diyor, kızdınız mı? Yani sözüm sizi kızdırdı mı? Yanlış bir şey, yanlış bir söz mü söyledim? Diyorlar ki, la, yagfirullah leke ya ahi. Bakın onlardaki de edep, ahlak. Biliyorlar, Rebu Bekir radıyallahu anh, İslam'a ilk girenlerden bu metin en hayırlısı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki en faziletlisi. Dolar ki Allah senin günahlarını bağışlasın ey Ebubekir. Ona bu şekilde yapıyorlar. Karşılık veriyorlar. 3. hadis Sehal bin Saad radıyallahu an diyor ki "Kal, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ana ve kafilu'l-yetim fi'l-cennete Diyor ki Aleyhissatü vesselam ben ve yetim bir çocuğa kefil olan, bakımını üstlenen sadece kılık kıyafeti değil, edebi ahlakı, eğitimi bunları da içeriyor yani üstlenmek demek onun yani geçimini, maiyetini beslenmesi değil sadece. Ben ve yetimin Eğitimini, geçimini üstlenen kimse diyor cennette <gülüyor> aynı şöyledir diyor ve aleyhissalatü vesselam işaret parmağıyla orta parmağını yan yana getirerek böyle yapıyor. Yani cennette biz diyor ikimiz yan yanayız. Bu hadiste de anlıyoruz ki arkadaşlar yetime ne yapılacak? Sahip çıkılacak. Eğitimine önem verilecek. Tabii eğitim derken, çocuğu giderim hemen dershaneye yazdıralım, gitsin yarın üniversiteye kazansın değil. Yani Kur'an okumayı biliyor mu? Rabbini tanıyor mu? Tevhidi biliyor mu? Akideyi öğrenmiş mi? Namaz kılıyor mu? Namaz kılma ilmini, fıkhını öğrenmiş mi bu? Diğer bir rivayette diyor ki aleyhisselatü vesselam, kâfilul evli euligayrihi Akrabası ya da akrabası olmayan bir yetimin geçimini üstlenen kimse fil filcenine diyor. Şu parmaklarını işaret ediyor Aleyhisselatü Vesselam. Orta parmağıyla işaret parmağını. Aynı bunlar gibidir diyor. Bu hadisleri de alalım. Aldık. Burada kalalım. İnşallah önümüzdeki hafta Perşembe günü eğer olağanüstü bir program değişikliği olmazsa burada olacağız. Yatsı namazından hemen sonra mütakiben burada oluruz. Yani program o şekilde başlar. Ama akşam namazından sonra da buraya gel gelebiliriz. Misafirimizle birlikte. O şekilde kendinizi hazırlayın. Programınızı şimdiden yapın. Önümüzdeki hafta, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi olmak üzere. O günleri hazırlayın kendinizi. Sormak istediğiniz sorularınızı not alın. Yani devre tarzı 3-4 günlük bir program olacak. Perşembe günü da çocuğunuzu da alarak Allah'ın izniyle buraya gelin. Subhanakallahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa edd. Estağfirullah ve tuhu ileyküm.